Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Yüte emvel kıyameti bişehri Ramazan. Vennâsü fil mevkifi feykûlûn. Men hâzâ nebiyyünem rasûlunem melek. "Ma râ misle hâzâ. Vela misle cemâli. Kıyamet günü Ramazan ayı insanlar mahşerde toplanmışken getirilecek. Herkes onu görünce şaşıracak. Bu da kim? Nebi midir? Rasul müdür? Melek midir? Bunun gibi bir varlık görmedik. Bunun güzelliği gibi...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 Habibini yolladı bu kadar ayetler, hadisler yolladı. Hocalar, vaizler yolladı bize hakikati duyuruyor. Kimse duymadık demesin. Öylece buyuruyor Taayd billah. Kezalik nequssu aleyke min emba'i ma kad seka. Ve kad aynak mil ladunna zikra.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 Pırıl pırıl aydınlatıyorsun. İşte Hazreti Ramazan gelecek, herkese bir ışık verecek. Feminun men yuti Kiminin eline bir dal verecek. O dal bir aylık yolu kendisini aydınlatacak. cum'a. Kimine verdiği bir haftalık mesafeyi aydınlatacak. Kimininki bir günlük. Ve Kimine verdiği dal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 Herkes Ramazan-ı Şerife saygısı nispetinde nura kavuşurken o da hasret ve kavuşur. Büyük pişmanlığa ulaşır. Yandım diye bağırır. Kafasını vuracak kaya arar. Bulamaz. Ahiretin bir ismi pişmanlık günüdür. Onun için Mevla Habibini emrediyor. Estaizu Billah. Ve indirum yevmel hasreti iz qudya fi ghaflatin ve la yu'minun inna nahnu el ve men pişmanlık gününden onları uyar ne zaman iş bitecek hüküm kesilecek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 Dünya fukaranın yurdu Allah Teala cenneti yarattığı zaman Tuba leki el mülük Ey kralların yurdu Padişahların yurdu Müjde olsun sana Tabii, Dünyada yiyecek soğanı ekmeği bile yok Garibim fakirim ama Oruç tutuyor savra kalkıyor teheccüd kılıyor Teravih kılıyor Allah diyor sabrediyor Kanaat gösteriyor rıza gösteriyor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 mut'im el-ci'an birevate mut'im ciran konu komşularını fakirleri açları doyuranlar açları doyuranlar özellikle konu komşusunda aç varken uzağa açılınmaz İnsan en yakınından başlar ibde bimen taul önce ailenden başla bakmakla yükümlü olduğundan başla o sonra anan baba o sonra kardeşin teyzen halan rahim öylece kimler var fakirler ya böylece yedir İşte cennet bunlara aşık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 Ee, ölen insanların durumuyla ilgili bir rüyalar, salih rüyalar tabii ki e, bize bir bilgi veriyor. Ona soruldu Allah sana ne muamele yaptı? Cevapta dedi ki: "Gafar ali Rabbi mihurmeti tabuymi şehre Ramazan Ramazan ayına gösterdiğim saygı sayesinde Rabbim beni bağışladı." Bu Allah'ın nerede? istediğini bağışlar kardeşim. La hüsülen ma'fal. Yaptığından sorulmayan bir Allah.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 İlk hadisimiz... ...an Ebi Hurayrata radıyallahu te'ala anhu anil nebi sallallahu te'ala aleyhi ve selleme... ...kâl... ...idâ dehele ramazânu füttehat ebvâbus semâ... ...ve fî rivâye ebvâbul cennâ... ...fî rivâye ebvâbul râhme... ...ve gulliket ebvâbul cehenneme... ...ve sülsiletiş şeyâtîn... Evet... evet. Ramazan-ı Şerif girdiği zaman... ...gök kapıları açılır... ...yani dualar kabul olur anlamına geliyor... Bukhari'de bu şekilde. Bir rivadette rahmet kapıları açılır. Bu da Müslim-i Şerif'in rivadetine. Evet. İkisinin de ittifak ettiği müttefekun aleyh rivadette cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Ve şeytanlar zincirlere vurulur. Zincirlerle bağlanır. Şimdi tabi ki